Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle Arktik Okyanusu'nun asitlenmesi sonucu kabuklu deniz hayvanlarının yok olabileceği uyarısında bulundu. Araştırmacılar Arktik Okyanusu'nun gelecek 80 yılda beklenenden daha fazla karbondioksit emeceğini ve bunun da suyun asitlik derecesini arttıracağını ortaya koydu. Asitlik derecesinin artması kabuklu deniz hayvanları, deniz kestanesi ve deniz kelebekleri gibi organizmaların iskelet ve kabuklarının eritebileceğinden dolayı bu türlerin yok olmasına neden olabilir. Artık okyanusu daha fazla karbondioksit yemeyecek çünkü denizin derinliklerinde buna elverişli bir ortam var. Bu durum hava sıcaklığının düştüğü ve okyanus yüzeyindeki suların daha fazla tuzlu kaldığı zamanlarda ortaya çıkıyor. Su bu şekilde daha yoğun oluyor ve batmasına yol açacak karbondioksitin okyanusun derinliklerine taşınmasına neden oluyor. Bern Üniversitesi'nden doktor Jens Terhar Nature dergisinde yayınlanan sonuçların Arktik Okyanusu'nun 21. yüzyılda önceki tahminlerden %20 daha fazla karbondioksit emeceğini ortaya koyduğunu belirtti. Asitlenme olayı muhtemelen... 200 ila 1000 metre aralığındaki derinliklerde meydana gelecek ve bu aralık pek çok deniz canlısının sığınma bölgesi olarak biliniyor. Yeni bir rapora göre insanlar karantina önlemlerinin gerektirdiği yaşam tarzı değişikliklerinin çoğunu iklim acil durumuyla mücadele içinde sürdürmeye hazır. Bu durumda İngiliz hükümeti iklim krizine yönelik yeşil ekonomik iyileşme için geniş bir destek sağlayabilir halktan. Evden çalışmak bunların arasında tabii ki en popüler seçenek. Ancak hükümetin aynı zamanda altyapı yatırımlarına ve düşük karbonlu sektörlere yönelik fırsatları da yeniden düşünmesi gerekiyor. Rapor İngiltere nüfusunu temsil eden 108 üyeden oluşan İngiltere İklim Meclisi tarafından sunuldu. Meclis ayrıca hükümetin 2050 hedefine uygun olarak net sıfır karbon emisyonuna ulaşma seçeneklerini Tartışarak gelecek iklim politikalarının şekillenmesine de yardım ediyor. Eğer 10 üyeden 8'i hükümetin ekonomik iyileşmesine yardımcı olmak için aldığı önlemlerin net sıfıra ulaşması için tasarlanması gerektiğini söylüyor. Meclisin daha da büyük bir çoğunluğu yani %93'ü ise karantina hafifledikçe hükümet ve işverenlerin emisyonları azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerini teşvik etmesi gerektiğine belirtti. Üyelerden biri eskisi gibi hareket etmek ve ekonominin ilerlemesi için ucuz petrol, ucuz seyahat, ucuz kıyafetler ve ucuz ürünler üreten fabrikalardan yararlanmak çok daha kolay olurdu diyor. Ancak emisyonları azaltmak için teşviklere ve çevreyi gözetmeden iş yapan ve kurallar içinde cezalara gerek var diyor. Konya Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla hazırladığı Konya İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarını başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın 21. yüzyıl dünyasının en büyük tehditlerinden birisi olduğunu belirterek, dünya hükümetlerinin ve yerel yönetimlerin geleceğimizi tehdit eden bu soruna karşı etkin bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını, Sürecinde çevre sorunlarının ve iklim değişikliğiyle mücadelenin daha belirgin şekilde ortaya çıktığına dikkat çeken Konya Belediye Başkanı Altay şöyle konuştu. Salgınla birlikte farkında olmadan da olsa çevreye yaptığımız pozitif katkıyı salgından sonraki süreçte de devam ettirmek zorundayız. Bakın İngiltere halkı gibi düşünüyor Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Başkan, uluslararası küresel iklim anlaşmaları doğrultusunda iklim değişikliği kriterlerine dikkat alarak... Konya iklim Değişikliği Eylem Planı'nın çalışmalarını başlattık demiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle alacağımız proje tamamlandığında Konya bu konuda bir örnek şehir olacak diyor. Proje kapsamında Konya il sınırlarında devam eden endüstriyel tarım, hayvancılık, enerji ve trafik gibi faaliyetlerle su ve katı atık yönetimi, afetler ve diğer iklim parametrelerinin mevcut durum analizleri yapılacak bu faaliyetlerden kaynaklanan Sera gazı emisyonları hesaplanacak ve iklim değişikliğine olan olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılacak. Hemen burada uyaralım bunu ne demek? Bu endüstriyel tarımı ortadan kaldırmak ve organik tarıma geçişi şart koştuğunu buradan hemen yetkililere biz de iletmiş olalım. Okyanus tabanını 2030 yılına kadar haritalandırma projesi koronavirüs krizine rağmen devam ediyor. Yetkililer yaptıkları açıklamada okyanusun 5'te 1'inin haritasını çıkardıklarını söylediler. 293 milyon kilometrekarelik alansa hala keşfedilmemiş durumda. Düşünün okyanus tabanını biz bir Mars, Merkür veya Venüs'ünün yüzeyini tanıdığımız kadar bile tanımıyoruz. Şu ana kadar yapılan bütün çalışmalar Seabed 2030 çalışmasında... Bütün okyanus tabanının %19'unun şu anda haritalandığını söylüyor ki bu proje başlamadan önce bu %6'ydı. Ancak koronavirüsle birlikte tekrar bu çalışmaların daha da hızlanacağı ve ümit ediyoruz yakın bir gelecekte tamamen haritalanıcı, haritalanması söz konusu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankıl. kalın. Gezegenin Geleceği